Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün özel bir program gerçekleştiriyoruz. Bugün Hı -hı. konuğumuz, evet, Selim Gümüş. Hoş geldin Selim. Hmm, birazdan konuşmaya başlayacağız galiba. Ee, Selim, ke <gülüyor> evet, Selim kendisi 5 yaşında Hı -hı. ve e, bugün 23 Nisan haftası dolayısıyla bizimle birlikte... Kendisi benim henüz bir Evet radyoda olduğumuz için kendisi <gülüyor> e, bugün bizimle biraz e, yazar değil ama konuşmaya belki günün birinde olur Evet konuşmaya Evet, evet ko <gülüyor> konuşmaya çalışıyor ee, Selimle bugün en sevdiği kitaplardan Sakarcıda Winni'yi konuşacağız değil mi Selim? Evet Sen Sakarcıda Winni'nin kaç tane macerasını biliyorsun? Hep, hepsini. Hepsini okudun mu? Hı hı. Sen ama okuyabil, okuyamıyorsun henüz galiba değil mi? O yüzden annem ve babam okuyor. Evet annem ve babam okuyor. Peki sen böyle seni dinleyen çocuklara biraz Sakar Cadı bahsetmek ister misin? Nasıl bir cadı Sakar Cadı Vini? Ee, Sakar mı gerçekten? Evet çok. Ne gibi sakardı Wilbur'la da sakar. Evet ikizi de sakar değil mi? Kedi Hı. Wilbur kim? Kedi. Kedi mi? O kiminle birlikte yaşıyor? Sakar Dooney. Winnie. Onların nasıl bir evleri var? Çok büyük. He, mesela apartmanda mı yaşıyorlar yoksa bir da mı? Nerede? Bir şatoda. He, peki şatoyunun bir rengini değiştirdi galiba değil mi Winnie? Evet. Neden? Neden? Çünkü Wilbur'a takılıp düşüyordu. Neden Wilbur'a takılıp düşüyordu peki? Çünkü her taraf siyahtı. Değil mi? Şatodaki her taraf çok siyahtı. Bu Sakarca Duvin'in ilk macerasıydı değil mi? Evet. Orada böyle bir Wilbur çok mutsuz olmuştu. Hatırlıyor musun? Evet. A çünkü çünkü renk renk olmuştu. Hangi <gülüyor> renklerde olmuştu Wilbur? Mor. Ha -ha. Yeşil ha -ha. Mavi ha -ha. Kırmızı Sarı Pembe Neden sonra çok üzülmüştü değil mi bir ağacın evet. tepesine çıkıp Niye çok üzülmüştü Çünkü beni onu yapmıştı. Sonra, sonra ne yaptı yine eski rengini değiştirdi, değiştirdi, değiştirdi değil mi? Evet Kendi rengi ne Wilbur'ın Siyah Siyah değil mi Sonra evinin de rengini değiştirdi galiba Evet. Peki hiç Wilbur'la Winnie tatile gittiler mi birlikte? Gittiler. Nereye gittiler tatile? Hatırlıyor Emine. musun? Deniz kenarına gittiler değil mi? Evet peki ne yapmışlardı deniz kenarında? Hatırlıyor musun? Şey, unuttum şu anda. Ee, acaba şöyle bir şey yapmışlar mıydı? Deniz altına mı binmişlerdi bir tane? Yoksa balık mı olmuşlardı? Birisi bir kedi virber, o balık Sakarya'da yine bir tane bir tane galiba. Ahtapot galiba. olmuştu değil mi? Ve sonra geri dönüştüler insan ve kediye. Hı hı. Sonra da nine nine bir gemi yapmıştı. O deniz arta sonra da deniz arttı onu deniz altına dönüştürmüştü. Hmm, sonra deniz altında ıslanmadılar galiba hiç değil mi? Evet. Bir de sanki Sakarca Duvin'i... E, ...deyneğini mi düşürmüştü Selim? Ahtap at evet. olunca. Evet. Sonra nasıl bulmuşlardı o değneğini? Neredeydi o değnek hatırlıyor musun? Hazine sandığının içinde. Aa, o hazine sandığı nereden geldi acaba oraya? Denizlerin altında hep denizde böyle... Şey sandığı mı var? Hazine sandığı mı Yok. Var? Yok değil mi? Hazine sandığı kumda olur. Evet doğru kumda olur. Bir de onlar böyle bir kışın çok üşümüşlerdi değil mi? İkisi. Evet artık kitap artık kaydımıza. Ara ve hep bir şarkı çalabiliriz istersen. Evet evet evet evet. Evet peki ne çalalım ne istersin? I mean. Evet I Aymin. Mean. Peki kim söylüyor Aymin'i mean i? hatırlıyor musun? ACDC. Evet. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ay, günün günün... Bitti mi? Evet bitti. Günün ve güncelik. Gününün... Birazdan tekrar çalacağız Günün ve güncelin edebiyatında konuğumuz Selim Sakarca'da ve Sakarcı Win'i okuyoruz biraz sonra babam <gülüyor> okuyor. İkisi iki kitap. Evet. Babama geçiyorum şimdi. <gülüyor> ee, şimdi Selim bu babanın okuyacağı kitaplardan bir tanesi Sakarcı Win'in Kış Macerası. Evet bu kış macerasında ne oluyordu hatırlıyor musun Selim? Winila Winnie üşüyordu o evet. yüzden çıkmıyordu sonra da sarlayıp sallayıp <gülüyor> güneş parlamaya başlamıştı. <gülüyor> sonra insanlar böyle birden dolmuşlardı hatırlıyor musun? Evet. Ne yapmışlardı onlar niye gelmişti? Çünkü Wini'nin evi çok sıcak. Ama evet. bahçeye gelmişlerdi. Sonra Winnie çok üzülmüştü. Onlar bahçeye geldiğinde ne yapmışlardı? Hatırlıyor musun insanlar? Her yeri pesletmişti. Değil mi? Herkes... Win, Winnie de hem temizliği saksiyenli hem de orayı karla doldurmuştu. Evet. Sonra tekrar kış gelmişti değil mi? Evet. Hatta sonra Wilbur'a şey demişti galiba aslında kış mevsimi o kadar da kötü değilmiş. Değil mi Wilbur? Demişti değil mi? Evet. Peki yine bugün babanın okuyacağı başka bir, öbür kitapta şu, neydi bunun adı? Sakalcı arabanın uzay makerası. Peki bu uzay macerasında ne yapıyorlardı? Dur anne, dur sen tacım. Olsun ona... bir şey söylemiş. Senin çok az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> tamam söyleyebilirsin. Hı hı. Şey... Senin bu tarafı. <gülüyor> Ben seni duyuyorum. Ömer Bey de duyuyor ama mikrofona doğru konuşmaz. Heh. Konuşabilirsin şimdi. Anne. Evet. Şimdi Sakarcı Vini Uzaya mı gidiyordu? Doğru. Kulaklık takmam gerek dişmak istiyorsa. Gerek yok. Ben de kulaklıksız konuşabilirim. İstersen ikimiz de kulaklıksız konuşalım. Ya ben kulaklıkla konuşmak istiyorum. Sakarcı Vini Uzay macerasında ne yapıyordu? Uzaya mı gidiyordu? Evet uzay akeh diyoru dolu diyor. Varaçolağına. <gülüyor> Biraz sıkıldık galiba. Neyse çok az şey. Peki... Hayır, hiç sıkarmadım birazcık daha akşam kadar süresin. Yok öyle. Peki uzaya füzeyle mi neyle gidiyorlardı? Rokette silli roketle. Rokette sanki ondan sonra da piknik mi yapmak istiyorlardı uzayda? Evet. Yapabiliyorlar evet. mıydı peki? Hayır. Neden yapamıyorlardı? Duran, anne bir şey söyleyeceğim. Kulaklıksız. Söyle. Ne, neden yapamıyorlardı? Hatırlıyor musun? Yok yok onu demeyeceğim. <gülüyor> Ona demeyeceğim. Neyi diyeceksin? İki tane müziği nasıl yapacağız? Sana Ömer Bey onu montaj yaparken birlikte seyrederiz istersen. O, O kadar şey değil. Zor değil müziği aynı anda dinlemek. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Uzay tavşanları yüzünden mi onlar piknik yapamamışlardı? Hatırlıyor musunuz? Evet. evet. Ne yapmıştı uzay tavşanları? Her, her roketi yemişti. Vini de metal yağını yağdırmıştı. Hı hı. Ve lanalar ve havuçlar yağmıştı. Ya değil mi? Ve o vino metalları dönüştürmüştü dönüştürmüştük. Tekrar uzaydan eve gelmişlerdi. Evet değil mi? Sonra biraz korkmuşlardı galiba. Bir de böyle onlar bir gün evlerinde bir ejderha mı bulmuşlardı Selim? Or olmadı. Olmadı maceralarını konuş. Hiç kormaz mı? mı? Sadece şey mi? Uzay ve kış macerası. Peki ben bir de şeyi merak ediyorum. Vini bir kere de korsan olmuştu sanki değil mi? O, o bizde yok ki daha. Niye, biz, biz onu getirmedik ki. O yüzden He. onu konuşmazsak olmaz mı? Ee, ama onu konuşmamız gerek. Çünkü senin gibi çocukların onları öğrenmesi lazım. Başka türlü öğrenemezler. Hiç korsan olmuş muydu Sakar Cadı Vini? Ama onları söylemek istemiyorum. Peki bir tane daha şarkı çalalım istersen. Ne çalalım? Thunder. Thunder'ı kimden çalalım? Yine ACDC evet. miydi? Evet. Tamam. You're stupid. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Evet bugün konumuz Selim Gümüş, Selim'le birlik. İki bir... kez dedim bunu. Evet çünkü iki kez ara verdiğimiz için. Evet, Selimcim galiba artık programımızın sonuna geldik. Ne dersin artık okuyalım mı kitaplarımızı? Ama müziklerinin tamamı. Evet, müzikleri de şimdi zaten programda çalıyoruz. Sen buraya geldiğin ve bizim konuğumuz olduğun için çok teşekkür ederiz. Sen dinleyicilerimize veda etmek ister misin? Hayır. Veda etmek istemez misin? <gülüyor> Peki, o zaman senin adına ben veda edeyim mi onlara? Hoşçakalın, görüşmek üzere der misin? Hadi diyelim o zaman. Birlikte diyelim mi? Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sakar cadı Vini uzaydan. Cadı Vini geceleri teleskopuyla gökyüzüne bakmayı çok severdi. Gökyüzü çok büyük, karanlık ve gizemliydi. Uzaya gitmeyi çok isterdim Wilbur derdi Vini. Ne büyük bir macera olurdu. Vini'nin kocaman siyah gecesi Wilbur da geceleri dışarıda olmayı severdi. Kelebekleri, yarasaları ve gölgeleri kovalardı. Wilbur'a bu kadar macera yetiyordu. Ay ve yıldızların çok parlak olduğu bir gece, Winnie aniden şöyle dedi. ''Hemen şimdi uzaya gidelim, Wilbur.'' Miau dedi Wilbur. ''İyi ama oraya nasıl gideceğiz?'' diye düşündü Winnie. ''Bir roket gerek ve benim roketim yok.'' Sonra başını kaldırıp Ay'a bakınca aklına şahane bir fikir geldi. Sihirli değneğini sallayarak bağırdı. Sakarcada Winnie oturma odasının penceresinden baktı ve titredi. Bahçesi karla kaplıydı. Süs havuzu donmuştu. Çatının kenarları buz sarkıtlarıyla doluydu. Winnie, "Kış mevsiminden çok sıkıldım." dedi. Bahçede bir tur atan Wilbur kedi kapısından içeri girdi. Ayakları ıslanmıştı ve bıyıkları buz tutmuştu. Wilbur da kıştan bıkmıştı. Birden Winnie'nin aklına güzel bir fikir geldi. Yaptığı işi bıraktı, büyük sihir kitabını aldı ve dikkatli okumaya başladı. Sonra yün mantosunu giydi, tüylü şapkasını başına geçirdi, kar botlarını giydi, eldivenlerini ve taktı. Böylece tamam